umuri muhdesatuhâ ve kullu muhdesatin bid'atihi ve kullu bid'atin ve ve Arkadaşlar kıyamet alametlerini işlemeye devam ediyoruz. Önceki haftalarda dersi takip eden arkadaşlarımız bilirler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesiyle başlayan küçük alametler, ortaya çıkmış ve geçmiş olan alametler, henüz mevcut olan alametler ve inşallah ileriki safhalarda da ortaya çıkacak olan büyük alametleri işleyeceğiz. Küçük alametler, orta alametler ve büyük alametler şeklinde bunları sıralıyorduk. Ve nihayet geldiğimiz bölümünde bölümde Bâbul Fiten dediğimiz yani fitneler babını işliyorduk. Bu bapta hatırlarsanız geçen hafta e, Cemel Vakası, Sıffin olayı aynı şekilde El-Havaric dediğimiz haricilerin çıkması, Harre olayı, bununla beraber e, hakem olayı ve benzeri alametleri saymıştık ve daha sonrasında tarihi nasıl okumalıyız, tarihi nereden almalıyız diye ayrı bir bab açmıştık ve bu konunun önemine dikkat çekmiştik. Bugün yani sahabenin Allah onlardan razı olsun katledilmesiyle ilgili fitneler bahsin'e bahsinden sonra bugün yine ümmetin gördüğü fitneleri Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kıyamet alametlerinden sayarak dikkat çektiği fitneleri inşallah işlemeye devam edeceğiz. Bugün Kur'an'ın mahluk olduğu fitnesi bunun üzerinde biraz duracağız ve devam edeceğiz konumuza.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 Aynı şekilde Mu'tezile'de Vasıl bin, Vâsıl bin Ata denilen hasan Basri radıyallahu rahimullah'ın talebelerinden olan Vasıl bin Ata, e, Hasan-ı Basri'den itizal etmesinden ötürü yani ondan ayrılmasından ötürü bu ismi almış, ile ismini almıştır.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 Onların tarihini, görüşlerini e, öğrenmek isteyen e, El-Mekalitü'l-İslamiyyin, İmam Eş'ari Rahimullah'ın kitabında, yine El-Fak veynel-Firak, yine El-Milel ve Nihal, yine Mecmu'l-Fetava İbni Teymiye Rahimullah'ın, yine e, İmam-ı Tehavi'nin e, şerh ül tahaviyesine ya da Şerh-ül-Akidetü'l-Vasitiyye İbni Teymiye'nin bakabilir.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 Kuduzlu hastanın her damarına ve ekleminin eklemine bulaşması gibi nüfuz edecektir. Allah Teala ve selam diyor: Kulluha finnar illa vahide hepsi ateştedir, birisi müstesna o da cemaattir. El cemaa ve innehu sayahrucu fi ummeti aqwam tijar bihim tilkel ahwa kama yitajara kelebu bi sahibi. la Yıbqa minhu ırk'u, ve la mafsul illa Yani, Aleyhisselatü Vesselam diyor, kuduz mikrobunun vücudun tüm eklemlerine yayılması gibi, aynı şekilde bidat ve kurafeler bu ümmetin içerisine öylece yerleşecek, hiçbir yer bırakmayacaktır. Ve bunu naklettikten sonra,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 Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın şu hadisinin doğruluğunu göstermektedir. Bakınız ne buyuruyor Resulullah Aleyhissalatu Vesselam. "La takumu's saahatu hatta ta'khuza ummati bi'akhzi'l quruni qablaha şibran bi şibr ve zira'an Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam benim ümmetim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 hatta لو دخلوا جحر دب تبعتموهم <gülüyor> Aleyhissalatu vesselam az önceki hadisin devamında yani benim ümmetim kendilerinden önceki ümmetlerin yolunu karış karış arşın arşın takip edecek deyip de sonra devamla buyuruyor ki Aleyhissalatu vesselam karış karış arşın arşın onlara uyacaksınız öyle ki onlar keler deliğine bile girseler onların peşinden gideceksiniz. Yani kertenkele, keler deliği demek keler demek kertenkele kertenkele deliğine girseler siz de oraya gireceksiniz. Az önceki rivayette, Ebu Sa'id radıyallahu anh'tan gelen rivayette söylemiştik. Ashab diyor ki, ey Allah'ın Resulü ve vesselam Yahudi ve Hristiyanları mı kastediyorsun? Evet diyor ve vesselam. Başka kim olacak? Biliyorsunuz bu hadise aleyhissalatü vesselam söylediğinde de bir gün aleyhissalatü vesselam Ashabıyla bir sefer esnasında bir gazvede bir yerde dinlenmek için mola veriyorlar ve ashabtan bazıları Allah Resulü'nün yanına gelerek diyorlar ki Ey Allah'ın Resulü diyorlar aleyhissalatü vesselam Yahudilerin bir ağaçları var ismi zat Envat bizim de böyle bir ağacımız olsun mu yani biz de ağaca, o ağaca silahlarımızı asalım çünkü onlar o ağaca silahlarını asıyorlar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 örnek verecek olursak yani gerçekten aslında Kur'an ve sünneti iyi bilen eee selef alimleri, el-sünnet menhecinde olan insanlar şunu çok iyi bilirler ki bu din ehli kitaba muhalefet üzere kurulmuştur. Hangi konularda ehli kitaba uymadık ki? Örnek verecek olursak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 İhdine sırat al Ya Rabbi bizleri dost doğru yola ilet. Sırat al-lezîne en'amte aleyhim. Kendilerine nimet verdiğin, enbiyanın, salihlerin, sıddıkların, şehitlerin yoluna ilet. Gayril <gülüyor> mağdûbi aleyhim. Gazada uğrayanların yoluna iletme. Yani Yahudilerin yoluna iletme. Vele <gülüyor> le Sapıkların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 Sanki haşa birileri tarafından böyle küfrü kucaklayan, işte çok da hoşgörülü bir nebi modeli ortaya koyuyoruz. Gerçekten bu aslında Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olmak, ona çağırmak değildir. Bu kendi anlayışına çağırmaktır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir ashabı, ashabından hiçbirisi, tabiinden hiç kimse ya da bu ümmetin selefinden hiç kimsenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili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 Azza ve celle'nin Ahzab suresi 21'de buyurduğu gibi Laqad kana lekum fi Rasulillah usvetun hasene. Muhakkak ki sizin için Resulullah'ta güzel örnekler vardır Aleyhissalatu vesselam. Kul in kuntum tuhibun Allah fettabi'unu yahbibkumullah yaghfir lekum zunubakum. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Yani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 La taqum as-saatu hatta yub'ath dajjalun kadzabun qareebun min 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor Buhari ve Müslim'de kayıtlı Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor diyor ki ve sellem buyurdu ki 30'a yakın çok yalancı deccallar görülmedikçe kıyamet kopmaz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 bu deccellerin yani yalancı peygamberlerin çıkacağını haber veren hadisler çoktur. Serba radıyallahu hadisinde olduğu gibi o hadislerin bazısında da bunların sayısının otuz olduğunu kesin bir şekilde belirtmiştir. Buhari ve Müslim'de Ebu Hureyre radıyallahu hadisinde olduğu gibi bazılarının da bunların sayısının otuza yakın olduğu söylenmiştir. Yani bazı hadislerde Yalancı peygamberlerin 30'a yakın, bazılarında ise 30 olarak gelmiştir. Bu 30 yalancıdan biri Müseyleme'tü'l-Kezzab'tır. Müseyleme'tü'l-Kezzab Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın hayatının son zamanlarında ortaya çıkmıştır. Yani Aleyhissalatu Vesselam vefat etmeden kısa bir süre e, önce ortaya çıkmıştır ve peygamberlik iddiasında bulunmuştur.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 Ve benzeri bir takım sapık inançları vardır ve hatta günümüzde de e, selef alimleri kadiyan-ı liye reddiyeler yazmışlardır. E, bu yalancı peygamber 1908 yılında e, ölmüştür. Evet. Yani son asrımızda hala aslında ülkemizde de var. Yani birileri çıkıyor diyor ben Mehdiyim, birileri çıkıyor ben şuyum. Birileri çıkıyor, diyor ki aynanın karşısına geçiyor, yaşını söylüyor, diyor ki yine Mehdi bu yaşta olacak, kendi yaşını söylüyor. Efendime söyleyeyim, tipine bakıyor ve diyor ki yine işte gözleri şöyle olacak, kaşları şöyle olacak, kendini anlatıyor. Efendim falan yerde yaşayacak diyor, diyor, diyor ve bunu anlatırken de böyle seçme, maalesef seçme mankenleri karşısına koyarak maalesef halkı aldatma yolunu seçen,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 ve bu hütbeyi ve verdi ve orada şöyle buyurdu aleyhissalatu vesselam ve innehu dedi ki ve innehu wallahi la tequmu s hatta yakhrucu salasuna kezzat ahiruhum el-ahvar ahiruhum el-ahvar el-kezzat buyuruyor ki muhakkak ki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 yani bu yalancı peygamberlerden dört tanesinin kadın olduğunu da haber vermiştir. Nitekim İmam Abbas Ahmed Huzeyfe radıyallahu anh'tan ve şöyle dediğini rivayet etmektedir. Fi ummeti kazzabun ve'dccalun 27. Minhum ve inni la Allah Resulullah sallallahu buyuruyor diyor ki ümmetimde 27 tane yalancı deccal vardır.